kişisel verilerden bahsettik ee, kanunun kişisel verilerin korunması ile ilgili bir kanun olduğundan bahsettik ve bu verilerin işlenmesinden bahsettik ama e, tabii ki en başta kişisel veri nedir bunu izah ediyor olmamız gerekiyor kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir yani beni ben olduğumu tanımlayan her türlü veri kişisel veridir Yeşim Dinçer tek başına kişisel veri olmayabilir Çünkü e, Facebook'a bile girdiğinizde bin tane Yeşim dinçerle ile karşılaşabilirsiniz nüfus idaresine gittiğinizde bir sürü Yeşim dinçerle ile karşılaşabilirsiniz hangisinin hangisi olduğu çok tanımlı değildir ama benim resmimin yanında olduğu, cep telefonumun yanında olduğu, adresimin veya diğer bilgilerimin yanında olduğu bir bilgiler kümesi olursa, Yeşim Dinçer isim ve soy isminin yanına bu tür bilgileri koyduğumuzda, evet bu Yeşim Dinçer diyebileceğimiz için bu kişisel veriler e, tanımlanmış oluyor. Bu bilgiler belli bir kimsenin kimliği, etnik kökeni, fiziksel özellikleri, sağlık, eğitim, istihdam durumu, cinsel yaşamı, aile hayatı, başkalarıyla yaptığı haberleşmeler, ikametgah adresi, kredi kartı, kişisel düşünce ve inançları, dernek ve sendika üyelikleri ve alışveriş alışkanlıkları gibi hususları da kapsayabilir. Özellikle internet sitelerinde e, alışveriş yaparken veya yapmadan işte üye olmak bir takım bilgilerimizi paylaşmakta e, bu alışveriş alışkanlıklarımızın yönlendirilmesiyle ilgili olduğu için kişisel veri kapsamına girmekte. Kişisel verilerin işlenmesinden bahsedeceğiz demiştik. Kişisel verinin işlenmesi verilerin tamamen veya kısmen Otomatik olan ya da olmayan herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi Veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü veridir, işlemdir. Ee, bu uzun bir cümle. Kanunun ve e, rehber dokümanlarda tanımlandığı şekilde ifade ettik. Yani siz benim bir kurum olarak veya iş yapan taraf olarak Yeşim Dinçer'in herhangi bir kişisel verisine herhangi bir yolla gerek benim... E, Kimlik kartımı size sunmam olabilir. Sözle ad soyad ve cep numaramı söylüyor olmam olabilir veya adres bilgilerimi paylaşıyor olmam olabilir. Mesaj atarak mesajla bu iş bu bilgileri size ulaştırıyor olmam demek. İşte bu bilgileri kurum kuruluş, serbest meslek erbapları, dernek, birlik vesaire elde ettiği andan itibaren kişisel verileri işlemeye başlıyor ee, ne demek işlemek bu verileri bir amaçla alır kurum ve kuruluşlar bu amaç faaliyetleri kapsamında ve doğrultusundadır işte işe başvuru sürecinde istihdam etmek için uygun kişi midir kimdir nedir onu anlamak için işe aldıktan sonra iş kanunu yükümlülüklerimizi ve diğer kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek için veya işin güvenliğini sağlamak için müşteri veya müşteri adayları için e, hizmet ürün temininde bulunabilmek için potansiyel müşterilerimizi tespit etmek için müşteri memnuniyetini ölçmek için sözleşme imzalamak için gibi e, amaçlarla biz bu verileri kurum ve kuruluşlarımız içerisinde kullanmaktayız. Bir yerlere kaydetmekteyiz. Bu kayıtları saklamaktayız. Bu arada kayıt ortamı tabii özellikle kişisel veriler deyince e, bilgi dünyasından, bilişim dünyasından bahsediyoruz. Ve hep elektronik ortama atıf yaptık ama e, kağıt arşiv, kağıt ortamda bulunan, Verilerde tabii ki kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında ele alınmakta ve e, güvenliği aynı e, titizlikle sağlanmış olmak zorunda. E, bu verileri yok ettiğimiz ana kadar veya anonim hale getirdiğimiz ana kadar bu verilerin güvenliğinden sorumluyuz. Bu verileri kullanıyor olmamız bu verilerin işlenmesi anlamına gelmekte. Veri işlemede temel ilkeler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak zorunda. Hukuka aykırı hiçbir şekilde kişisel verileri işleyemeyiz. Doğru ve gerektiğinde güncel olmak zorunda. Belirli ve açık meşru amaçlar için işleme. Arkasında gizli saklı başka amaçlar barındırmamak zorunda. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak. E, herhangi bir kişisel veriyi aldığınızda, mesela ad, soyad ve telefon numarası, adres bilgisi gibi bir kişinin verilerini aldığında kurum ve kuruluş, bunu sınırsız amaçla, sınırsız süreli ve amacının dışında kullanması kanunen yasaklanmış durumda. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme, etmek e, yükümlülüğü var. Sınırsız süreli bilgi alıp işleyemiyoruz. Mutlaka saklama sürelerini tanımlamak zorundayız. Kişisel verileri şu şartlarda işleyebiliyor kurum ve kuruluşlar veya ilgili kişiler biraz sonra kanunda tarifleyecek. Kanunun tariflediği bizim izah edeceğimiz ilgili kişi e, ve veri sorumlusu kısımları. İlgili kişinin açık rızasının varlığı, yani verisi işlenen kişinin kendi verisiyle ilgili rızasının varlığı, kanunlarda açıkça öngörülmesi bu verinin işlenmesi. Mesela sağlık verileri hastanelerde, özel hastanelerde olsa Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü şartlarda işlenmek durumunda. Burada hastanenin veya kurumun kendi inisiyatifi söz konusu değil. Bu veri işleme Sağlık Bakanlığı'nın kanunlarına ve yönetmeliklerine bağlı. Fiili imkansızlık nedeniyle rızası açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlik tanımayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı ve beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Allah korusun bir kaza anında e, bilinç kapalı bir halde bulunabilir ve bu şartlarda e, gerekli işlemleri, tedavi işlemlerinin yapılabilmesi için kişisel verilerini sağlayamayabilir kişinin kendisi. Bu durumda bir yakını, yanında bulunan herhangi bir kişi kişisel verileri tedavi ve diğer kanunda öngörülen e, gereklilikler için ifşa edebilir e, bu da işleme şartları içerisinde geçerlidir bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması mesela bir e, bluz aldınız bir pantolon aldınız e, Karşı tarafın size fatura düzenleyebilmesi için ad, soyad, TC numarası ve adres bilgilerini istemek yükümlülüğü var. Burada e, mecburi bir yükümlülük olduğu için, bir sözleşme ifası ile ilgili mecburi bir yükümlülük olduğu için kişisel veriyi alıp işleme hakkına sahip oluyor burada da kurum. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. Mesela çalışanlar için e, işte askeri geçim indirimi, e, SGK taahhukları gibi bildirimlerin yapılabilmesi, işletmenin bu hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bir takım verileri, hatta aile bireylerinin de verilerini alıp işlemesi ve diğer kurumlara aktarması gerekebilir. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, eğer ben kendi kişisel verilerimi, e, sosyal medya vesaire gibi mecralarda aleni bir şekilde ifşa ediyorsam o zaman kişisel verilerin işlenmesi karşı taraf açısından haklı bir sebep olarak e, haklı bir şart olarak ortaya çıkıyor. Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması e, işte hastanede tedavi olabilmek veya bir takım Haklardan faydalanabilmek gibi. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için e, veri işlemenin zorunlu olması. Özellikle bu müşteri e, veri tabanlarını oluştururken e, ve bunlarla ilgili verileri işlerken e, müşterinin hak ve özgürlüklerine zarar e, helal getirmeyecek diyelim şekilde işleme yapılabilir. Bir de kanunda açıkça tanımlı olan özel nitelikli hassas kişisel veriler var. Özel nitelikli veriler başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu veriler kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ve biyometrik ve genetik verileridir. İlgili kişilerin kendisiyle ilgili sağlık problemleri olabilir cinsel hayatla ilgili tercihleri olabilir, et, ırk, etnik köken veya dini siyasi görüşüyle ilgili veriler ifşa edilmesi durumunda bu kişiler başkaları tarafından dışlanabilir veya tazminata gidebilecek, kişisel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına gidebilecek bir takım durumlara maruz kalabilirler. O yüzden de bu özel nitelikli veri tanımlanan verilerin Diğer kişisel verilerden biraz daha hassas ve özenle korunması gerekliliği kanunda ifade edilmiş. Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da kanunda sayılan sınırlı hallerle işlenebilirler. Tabii açık rızadan da bahsedeceğiz önümüzdeki slaytlarda. Bu açık rıza amaçla doğru orantılı olmak zorunda. Bununla ilgili kurul kararlarından da bahsediyor olacağız.